Elhamdülillah, vassallatu vassalamu aleyh Rasulillah. Hoş geldiniz. Bugünkü programda sizlerle beraber daha önce mutlaka duyduğunuz, bildiğiniz ama gündelik yaşamın hızından dolayı ve bu şaşanın bu debdebenin fırsat vermemesinden mütevellit unuttuğumuz bir şeyler var. Biz günahı çok büyük şeylerle mukayese ediyoruz adam öldürmek, cinayet, katliam veya zina, içki içmek, hırsızlık yapmak gibi. Yine bunlarla beraber zikredilen bir şeyi maalesef umursamıyoruz. Bugünkü programda her birimizin içerisinde bir şeyler alacağını ümit ettiğim ibretler var. Dilimizin afetlerinden bizim için çok küçük gibi görünen, önemsemediğimiz ama az önce bahsetmeye çalıştığımız o günahları da kapısını aralayan gıybet ve kovculuk. Ebu Hureyre radıyallahu an anlatıyor. Bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabelere en kötüleriniz kimlerdir biliyor musunuz? En kötüleriniz Berikine bu yüzüyle ve ötekine öbür yüzüyle gelen iki yüzlülerdir. Yine İbni Abbas rivayet ediyor. Anh. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün iki yeni mezarın yanından geçerken şöyle buyurmuş. Bu iki mezarın sahipleri azap çekiyor. Hem de büyük günahlar yüzünden değil, Bunlardan biri idrar sıçrantılarından kaçınmadığı için, öbürü de ondan buna söz taşıdığı koğuculuk ettiği için. Değerli kardeşlerimiz, mevzu çok önemli. Zaten öyle değil midir? Basit gördüğümüz şeyler yüzünden genelde kazalar olur. Dikkatsizlik deriz çünkü dikkat etmeyiz önemsiz zannederiz. Gıybet de öyledir. Diğerlerine göre ne var ki diyeceğimiz basit aldığımız bir şey. Eski büyüklerimizden birine göre eğer falancanın elbisesi kısa veya şunun elbisesi uzun dersen bu bile gıybet olurmuş. Şimdi böyle olunca o kardeşinin bizzat kendisi hakkında ileri geri konuşursan, durumu nasıl olur? Bunu düşünmek lazım. Yine kedilerin babası lakabını alan Ebu Hureyre radıyallahu anlatıyor. Bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabelere yine sormuşlar. Gıybet nedir biliyor musunuz? Allah ve Resulü daha iyi bilir deyince Müslüman kardeşini hoşuna gitmeyecek bir sözle andığın takdirde onun hakkında gıybet etmiş olursun tanımlamasında bulunmuş anlamı neymiş ben biri hakkında kardeşim, iş arkadaşım akrabam, komşum tanımadığım her kimse bir başkasının yanında eğer yanımda olsa rahatsız olacağı veya beni susturup sen ne konuşuyorsun diyeceği bir konuyu konuşuyorsam eğer anlattığım doğru da olsa bu gıybettir. Hatta daha da ileriye taşındığını görüyoruz. İbni Ebu Necih'in yine belirttiğine göre Efendimizin yanına sallallahu aleyhi ve sellem bir kısa boylu kadın geldi. Kadın çıkıp gidince Hz. Ayşe annemiz (radıyallahu anha boyunun kısalığından bahsetti. Bunun üzerine Efendimiz aleyhisselam gıybet ediyorsun diyerek annemizi uyardı. Hz. Ayşe annemiz ama ben onda olmayan bir şeyi söylemedim deyince öyle yani doğru dedin dediğinde bir yanlışlık yok ama onun en şirkin tarafını konuştun buyurdu. Demek ki benim bir insanı gıybet etmem için vakayı anlatmam kurtarmıyor. Yalan bir şey demedim diyerek ben bu gıybet günahından kurtulamıyorum. Buradan ne anlıyoruz? Sadece duydun mu? O onu yapmış, bunu yapmış değil. İnsanların kıyafetiyle, fiziksel özellikleriyle, maddi durumlarıyla, Ailesinin içinde geçen konuşmalar şu bu her neyse, bunların hepsi benim dilimden çıkanlar. Eğer gıybetini yaptığım insanı yanımda olsa rahatsız edecek, utanacak, sıkılacak veya tepki gösterecekse bu gıybet oluyor. Ebu Said-i Hudri radiyallahu anh rivayet ediyor şimdi. Lütfen dikkat buyurun. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Göklere çıkarıldığım o miraç gecesi bir grup kimse gördüm. Kalçalarından kesilen et parçaları ağızlarına veriliyor ve kendilerine dünyada kardeşlerinizin etlerini nasıl yediyseniz şimdi de bu etleri yiyin deniyordu. Cebrail'e sordum aleyhisselam, kim bunlar? Ümmetinin gıybet edenleri diye cevap aldım. Kardeşlerim, bu olaylar bir kulağımızdan girip ötekinden çıkmasın. Hangimiz acaba bu konulara daha dikkat ediyoruz? Ve bugüne kadar ben kimsenin gıybetini yapmadım diye biliyor muyuz? Veya yanımızda birisi çekiştirildiğinde gıybet eden biz değil karşımızdaki insan oldu diyelim. Acaba orayı terk edebildik mi? Veya karşımızdaki insana ya sen ne anlatıyorsun? Şu an o kişi burada yok diyebiliyor muyuz? Bunun hesabını nefsimize sormak lazım. Bir Allah dostunun buyurduğu gibi. İnsan diyor kendi hatalarına yönelse, dikkat etse, ilk önce kendine baksa zaten başkalarının hatalarını, yanlışlarını eleştirecek bir şeyini bulamaz. Çünkü zaman kalmamıştır. Öyle ya, her birimizin öyle hatalarımız var ki buraya odaklansak ı -ı. kendimiz süt dökmüş kedi gibi oluyoruz bazen, insanları yargılamayı, insanlarının hatalarını ortaya çıkarmayı ve nasihat etmeyi çok seviyoruz. Kardeşlerim, Cabir bin Abdullah radiyallahu an anlatıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında, bir gün pis kokulu bir rüzgar esmiş bir ara. Şaşırmışlar, o ona soruyor, cevap yok. Kimse bilemiyor o kötü kokunun sebebini giriyorlar Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem, Ya Resulallah durum böyle, bir bilginiz var mıdır? Buyuruyor ki, bazı münafıklar bir kısım Müslümanlar hakkında gıybet ettiler. İşte bu pis kokulu rüzgar bu yüzden esmiştir buyuruyor. Evet, eskiden eserlerde yazıyor ve öğreniyoruz ki, Efendimiz zamanında gıybetin rüzgarı ve kokusu açığa da çıkıyormuş. Peki günümüzde niye öyle olmuyor diye akla gelmiş onu sormuşlar. Neden bu zamanda biz böyle bir koku anlayamıyoruz? Demiş ki günümüzde gıybet o kadar çoğaldı ki artık alışmış halde burunlarımız. Yani af buyurun, pis kokulu bir şey aklınıza getirin. O odada kalsanız o mekanda kalsanız o kokuya alışırsınız belli bir zamandan sonra. Deriyle ilgilenen, derinin tabedilmesi, edilmesi, yıkanması, terbiye edilmesiyle ilgilenen kardeşlerimiz tabakhane derler biliyorsunuz. Orada senelerce çalışmış bir emekçi kardeşimiz oraya alışkındır. Ama sen gittiğin zaman belki sıkıntı yaşarsın. Köylerde, affedersiniz, tezek denir değil mi? Hem yakmakta kullanılır. Eskiden binaların sıvasında kullanılan bir harç malzemesi. Ama şimdi çocuklarınızla şöyle bir çiftliğe, bir köye gittiğiniz zaman hemen yadırgıyor. Yani burada anlatılmak istenen o. İnsan alışınca kokuya, görüntüye umursamıyor. Bu haberlerde de böyle. İlk defa hayatı boyunca bir cinayet vakasını izleyen insan çok etki altında kalsa da senelerce artık haberlerde, internet kanallarında bu cinayet haberlerini gören insan bunu kanıtsıyor, sıradan zannediyor. İşte gıybet de diyor sizin, önceki zamanlarda insanlar onu anlıyorlardı, kokusu ortaya çıkıyordu, siz anlayamıyorsunuz ya, bunun sebebi artık bunu alışkanlık haline getirmiş olmanız ve yaygın halde olması. Kardeşlerim, Hazreti Ömer radiyallahu an ile ilgili, Yine anlatılan bir mevzu var. Sudan'ın anlattığına göre, Selman-ı Faresi radiyallahu anh, bir defasında bir grup sahabiyle beraber bir sefere yollanmış. Aralarında Hazreti Ömer de var radiyallahu anh. Bir yerde konaklamışlar, çadırlarını kurmuşlar, sonra da işte yemek hazırlamaya koyulmuşlar. O sırada Selman radiyallahu anh, uykuya dalmış etrafındakilerde biraz konuşmuşlar onun hakkında işte bu adam kurulmuş çadıra efendim, biz yemekle uğraşıyoruz yakacakla uğraşıyoruz hazır gelecek yemeğini yiyecek türünden bir şeyler söylemişler selman Farisi uyanmış kendisine peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem gitti. bize biraz katık iste yemeğimiz için demişler Selman'ın farisi de sahabilerin dileğini gitmiş ulaştırmış efendimiz aleyhisselatu vesselam'a. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Hayır dedi. Onlar ekmekleri ile katıklarını yediler. Yani karınları tok. Bunu onlara söyle. Selman'ın farisi hazretleri tabii şaşırıyor ama hemen gidiyor. Arkadaşları bakıyor ki Herhangi bir katık yok. Durumu anlatıyor. Diyor ki siz yemeğinizi yemişsiniz, ekmeklerinizi katık yapmışsınız. Onlar da şaşırıyorlar. Yok diyor ya, sen yatıyordun, biz de bir şey yemedik. Bak, ekmeklerimiz duruyor burada. Haşa, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yalan söyleyecek değil. Bunun üzerine diyorlar ki, böyle olmaz, biz hep beraber gidelim. Belki sen yanlış anladın. Kalkıyorlar hep beraber Efendimiz Ali Selamın yanına. Bu konuyu açıyorlar. Buyuruyor ki arkadaşınız uyurken onun arkasından söylediklerinizle katıklı ekmeğinizi yemiş oldunuz. Ya durum böyle kardeşlerim değerli dinleyenlerim. Bir günde camide sabahın erken vaktinde sabah namazından erken çocuğunu almış bir yaz mevsimi bir Allah dostu demiş oğlum gel bakalım biraz bugün uykusuz kalalım tamam demiş o da namaza duruyorlar vesaire derken namazı bitirdikten sonra sabah namazına geçilecek işte az bir vakit kalıyor etrafta bu camide dinlenen insanları görmüşler uyuyorlar çocuk böyle kendi kendine söylenmeye başlamış ya şuna bak, burada yatıyor, biz burada ibadet ediyoruz, o orada uyuyor falan. Evladım demiş, keşke demiş, sen bu nafileyi kılmayaydın da evinde uyuyaydın. Niye? Her şeyi berbat et. Yani gıybet bizim için şu anda, mesela bir sakız örneği vereyim, aynı onun gibi olmuş, çekirdek gibi olmuş. Bunu üzülerek söylüyorum. Evvela kendi nefsime söylüyorum. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de yanına gelen, sahabilerine bu itirazda bulunuyor, tavsiyede bulunuyor, uyarıda bulunuyor ve Hucurat Suresinin 12. ayetini onlara okuyor. Ne buyruluyor? Hep beraber biz de aynı dersi alalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ey müminler! Çoğu zandan kaçınınız. Çünkü bazı zanlar günahtır. Birbirinizin kusurlarını araştırmayınız. Bir kısmınız diğer bir kısmınızı arkadan çekiştirmesin, gıybet etmesin. İçinizden biri ölü kardeşinizin etini yemek ister mi? Bundan tiksinirsiniz. Allahu Teala'ya sığınalım bu kötü durumdan. Şimdi eserlerde zan nasıl geçiyor ona da böyle bir bakalım zan buyuruldu çünkü çoğu zan e, yanlış çıkıyor yani düşündüğümüz gördüğümüz de farklı olabiliyor okuduğumuzda farklı olabiliyor zannettiğimiz oradan aklımıza gelsin zan suizan hüsnü zan suizan şimdi eserlerde görüyoruz ki iki türlü zan var bir tanesi günah olduğu halde öbürü günah değil nasıl oluyor bu günah olan zan Sözlü olarak açıkladığın bir düşüncem var, fikrim var. Günah olmayan zan, söz konusu etmeyerek, konuşmadan içinde sakladığın düşüncen, kanaatin. Tekrar ediyorum, ikiye ayrılıyor. Birinde, bir insan hakkında, bir kurum hakkında fikrim var. Bir bilgi geldi, şöyle oldu, böyle oldu. Yine hoş bir şey mi? Değil. Ama... Sen bunu diline almadın, benim hakkımda yanlış düşünüyordun ama birine gidip İbrahim Soydan abi şöyleymiş demedin örneğin. Bunda sıkıntı yok. Ama olmayan bir şey söyledin. Olsa da benim rahatsız olacağım yanında olsam, şahit olsam bunu söyledin, bu sıkıntı oluyor. hasan Basri radiyallahu anh da çok acayip bir insan. Allah dostlarının bazen bir kelimesi bir cümlesi böyle bir bakışı hatta çok farklı manalar farklı yolculuklara sebebiyet verebilir Hasan-ı Basri radıyallahu anh'a bir gün birisi gelmiş demiş ki sana bir şey söyleyeceğim söyle demiş adamın biri seni arkadan çekiştirdi şöyle dedi böyle dedi Hasan-ı Basri adama bir tabak hurmayla beraber şu haberi göndermiş o gıybet edene demiş bunu götür kağıtta şu yazıyor Duyduğuma göre sen bana iyiliklerini hediye etmişsin. Ben de buna karşılıksız kalamadım. Sana hediyene denk gelmez ama bir hurma sepeti yolladım. Layıkıyla senin bana verdiğin yararı veremediğim için de özür dilerim demiş. Ya sen benim gıybeti mi yaptın? Bana öyle büyük bir nimet verdin ki, iyilik yaptın ki, neden kardeşlerim biliyoruz ki bizim ahirette her şeyden hesaba çekileceğimiz gibi kul hakları da başta sorgu suali gerektiren mevzular. Eğer bende para yokken nasıl bir markete bakkala gidip alışveriş yapamıyorsam ahirette cennete gidebilmem için de bu sorgu sual pazarında bir şeyler olması lazım. Ama ben Cep delik, cepken delik haldeysem bu sefer ne oluyor? O gıybetini ettiğim insana verecek bir şeyim kalmıyor olsa bile Allah muhafaza onun günahlarını bana yüklüyorlar. İşte en kötü, en iğrenç, en ağır ve ibretlik iflas bu. Müflis olmak budur. Düşünebiliyor musunuz? Verecek hiçbir şeyim yok. Ama karşıdakinin günahı bana yükleniyor. İşte Hasanı Basri'nin rahmetullahi aleyh anlattığı şey de bu yüzden çok önemli. İşte büyükler neden az konuşuyorlar? Neden çoğu zaman tefekkür ediyorlar? Gökyüzüne bakıyor, kuşlara bakıyor, kitabını okuyor, elinde tesbih gözünü kapıyor. Arkadaşlar, ne kadar konuşursan yani konuşma dakikan süren ne kadar uzunsa o kadar onun içinde yalan koğuculuk, iftira, gıybet olabilir. Bu matematiksel bir hesaptır. Yüz kelimesinden bir tanesi eğer gıybet, hata, yanlış dedikodu neyse, e, günde yüz bin kez konuşan bir insanla, günde 50 kez konuşan bir insan arasında bir farklılık var. Ümametül Bahili'ye göre, kıyamet gününde amel defteri eline verilen bir kul, Orada işlemediği iyiliklerin yazılı olduğunu görecekmiş. Allah Allah! Demek ki hatırlıyoruz. Dünyada ne yaptığımızı unutmuyoruz. Ya Rabbi diyecekmiş. Bu iyilikler bana nereden geldi ben dünyada? Şu şu iyilikleri yapmamıştım. Denecekmiş ki, o iyilikler senden habersiz olarak, senin dedikodunu yapan filan kişiden geldi. Ya. Ve bunun tam tersi de var. Onu da nakledelim. Yine buyruluyor ki bir insan dünyada işlemediği filan günah sebebiyle yargılandığında yine dünyayı hatırlayıp ben böyle bir hata yapmamıştım şu falan falan günahı işlememiştim dediğinde de, bunun benzeri bir cevap geleceği rivayet ediliyor. Ama sen dünyada filanın hakkında gıybet etmiştin, ve onun işlediği günah sana eklendi, sana yazıldı. Eyvah! O zaman anlıyoruz ki, ben dünyada istemeden de olsa, değer vermediğim, sevmediğim beğenmediğim insana iyilik yapmış oluyorum gıybetini ettiğimde ya ben dünyada ekmeğimi bile paylaşmak istemiyorum yüzünü görmek istemiyorum ama kendi elimle kardeşim, arkadaşım kimse ben yiyemedim buyur sen ye diyorum bugün benim cebimdeki 50 lirayı birisi alsa ya sen ne yapıyorsun deriz değil mi? ben çalıştım kazandım çalışacağım kazanacağım sen geleceksin hırsızlık yapacaksın gibi düşünün ne kadar ağır geliyor bir çoğumuza orada sevaplar gidiyor hiç parayla ölçülebilir mi İbrahim bin Ethem rahmetullah aleyh o da güzel sözleri var o kalı sözleri var bir tevbe hikayesi vardır ki belki bilenler vardır demiş bir gün ey yalancı dünyada dostlarına karşı Eli sıkı davrandığın halde, ahiretinle ilgili olarak düşmanlarına karşı cömert davrandın. Cimriliğinde mazur olmadığın gibi, cömertliğinde de övülmeye hak kazanmış değilsin. Ya, nefsine söylüyor. Kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş, kim rivayet ediyor? Enes bin Malik radiyallahu an şu üç şey orucu bozar. Abdesti giderir ve iyi ameli sıfırlar, sevapsız bırakır. Allah korusun. Yaptığımız ettiklerimiz neyle sıfırlanıyormuş? Şimdi sayılacak 4 madde. Hemen sayalım. 1 gıybet. 2 yalancılık. 3 koğuculuk. Hepsi dille alakalı. Koğuculuk ne? O sözü alıp buraya, bunu oraya götürmek. Aynı zamanda da gıybette benzeyen yönü var. Küçük farklılıkları var. Bunu genele yaymak ve düşmanlığa zemin hazırlamak. Dördüncüsü ne? Kadınların bakılması helal olmayan yerlerine bakmak. İşte bu dört şey bir su ''Aka, aka, aka, aka, nasıl ağacın kökünü beslerse, kötülüğün kökünü de besler.'' Evet. Allah Allah. Allah muhafaza. Zaten gıybet, yalan, koğuculuk, bugünkü konumuz allah Teala'ya sığınıyoruz. Peki, bugün itibariyle şöyle bir hayatımıza baksak. Nefes alıp verdiğimiz müddet içinde ne kadar gıybet ettik? Bunu belki tam olarak bilemiyor olabiliriz ama şu bir gün içinde, hadi iki gün içinde diyelim, biraz mukayese edelim hayatımızı, neredeyiz sizce? En son kimin kıybetini yaptık? En son kimin etini yedik? Allah korusun. En son kime hediye ettik kıldığımız sabah namazını? En son kime hediye ettik okuduğumuz gözümüzün yaşını? damlattığımız Kur'an'ın sevabını, en son kime hediye ettik? Sabahın bir vaktinde, o ağrılı, sancılı bir gecenin belki de sabahında, zor da olsa kalkarak kıldığımız, o iki rekat namazın sevabını. Acaba kime hediye ettik şu iki gün içerisinde, filan filan tarihinde zorla da olsa verdiğimiz o sadakanın sevabını? Sorulması gereken sorular bunlar ama ağır sorular biliyorum. Kardeşler anlatıldığına göre Vehb Mekke şöyle diyor. Bana göre yaratıldığı andan yok olacağı ana kadar tüm dünya ile dünyada bulunan her şey benim olup da sahip olduğum her şeyi Allah yolunda feda edeceğime gıybetten uzak dursam daha iyidir diyor. Allah Allah. Devam ediyor. Yine bana göre dünya ve gerekse dünyada olan tüm nimetler benim olsa bunların tümünü Allah yolunda tek tek feda edeceğime diyor gözümü haramdan sakındırmam daha iyidir. Yani böyle adamlar ve selam Sikletimiz farklı bu zaatlarla. O yüzden gönül adamları, gönül insanları diyoruz. Bir de gıybet eden insanların, çekiştirdiği insanlardan helalli kalmaksızın tevbesinin kabul edilip edilmeyeceği konusunda da farklı görüşlerin olduğunu da belirtmek gerekiyor. Kimileri kul hakkı devreye girdi olmaz derken kimisi olur der biz bu meseleyi bilemeyiz. Lakin ne kadar ağır bir mevzu olduğuna işaret etmemiz lazımdır. O zaman ne yapıyoruz? Bugün yaptığımız gıybet nedeniyle komşumuz, akrabamız, iş yerindeki insan, her kimse benim konuştuğuma şahit olmamış, kendisi hakkında konuştuğumun farkında değil ve o an benim yanımda olsa beni susturacağı, itiraz edeceği veya üzüleceği, kırılacağı, utanacağı bir durum ben gıybet ettim, bitti. Ve bu gıybetten Allah'a sığındım. Bugüne kadar Ya Rabbi dilimden çıkan bu kötü şeyler yüzünden ne olur beni yargılama? O gıybetini ettiğim insanları da affeyle, kul hakkıyla huzuruna çıkanlardan eyleme, beni de affeyle diye dua etmem gerekiyor. Peki bu yetiyor mu? Allah dostları diyor ki, bu bir bakıma yetiyor gibi görünse de, ben senden borç aldım, bu borcu yerine getirmedim ve öldüm kul hakkı değil mi? İşte ben senin gıybetini ettiğim zaman da, özür dilemem lazım, haberdar etmem lazım. Ama bu çok ağır bir şey, biliyorum ama ahiretteki ağırlık ve cezanın yanında hiçbir şey demiş. Ne güzel demişler, ne güzel bir örnek vermişler. O zaman ne kadar utanacağımız, sıkılacağımız bir şeyse eğer gıybetini ettiğimiz insanı hatırlıyor ve ona ulaşma imkanı bulabiliyorsak, mecburen senin gıybetini ettim diyebilmeli veya mesaj yollamalıyız. Ya böyle bir şey olur mu? Ben ölsem böyle bir şey yapmam. E zaten öldükten sonra istesen de yapamıyoruz. En azından bir mesaj, bir e-posta yollayabiliriz. Bazen YouTube kanalımıza e-postalar geliyor, arkadaşlarım yolluyorlar bana, tebessüm ediyorum. İbrahim abi zamanında şöyle düşünmüştüm, böyle demiştim, hakkını helal eder misin diye, helal olsun diyoruz. Mesela bakın, bir şekilde insanlar bir yolunu buluyorlar. Siz de ne kadar ağır olsa biliyorum, sizi anlıyorum ama ahiretinizi düşünün, bundan böyle az konuşmaya... Özellikle cep telefonunda veya yazarken gıybet var mı? Yazarken de var. E ben konuşmadım ama bütün gıybeti, bütün fitne, fücuru her şekilde WhatsApp'tan veya e-postayla veya bir yorumla o onu yapmış şunu yapmış dedim. Bu da gıybettir. Gelin parmaklarımızı, gelin dilimizi, gelin gözümüzü, gelin kulağımızı bir temizleyelim. Af kapısından o tevbe kapısından istifade edenlerden olalım. Ahirette, madem benim başıma bela olacak, bugün ne kadar kınansam da, ne kadar bunu kötüye kullansa da, bak demek sen benim gıybetimi ettin ha, dese de, arkadaşlığım mı bozulacak, şu mu olacak, ahiretten iyidir. Bir de bu işle ilgili bir kolaylık sizlerle paylaşalım. Şöyle bir mesaj yazabilirsiniz. Ahmet Mehmet, ben, gıybetle ilgili olarak bir radyo programı dinledim veya YouTube'da bir şey izledim neyse ya olabilir senin hakkında konuştuğum konuşmadığım şeyler ben tanıdığım bildiğim her insana mesajı oluyorum senin hakkında konuştuğum eğer dilimden kaçmış bilerek veya bilmerek yaptığım şeyler için ne olur hakkını helal et diyebilirsiniz anlaştığımızı düşünüyorum evet Bugünkü birlikteliğimizin nihayetindeyiz. İşte program başında konuştuk ya adam öldürmek gibi efendim işte zina gibi e, faiz gibi çok çok böyle sanki onlar büyük e, evet büyük ama bu çok böyle basit Allah'ın haram saymadığı bir şeymiş gibi haşa düşünüldü gıybet ne kadar hayatımızın içine girdi, şeytan diğer günahları göstererek bunun ne kadar gündemimizi alabilmemiz için elinden geleni yaptı. Küçücük gözle görülmeyen bir mikrop statüsüne getirdi. Devasa gösterdi diğerlerini. Aynen ne gibi? Faiz gibi mesela. Faizde ne olacak canım artık? 2021 yılındayız. E, dedikodu, e, gel bir dedikodusunu yapalım bu işin. İki e, lafın belini kıralım falan diye. Dedikodusuz olur mu ya falan. Allah muhafaza. Rabbimiz Celle Celaluhu dilinden, belinden, gözünden, kulağından emin olanlardan eylesin. İffetli kullarından eylesin. Amin. Amin. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammed. Beni bina.